Allah'a tevbe etmek istediğin zaman 2. Özcan Yıldırım Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Sorumuzla bu konumuza devam edelim. Allah'a tevbe etmek istediğin zaman onunla nasıl muamele etmelisin? Tevbe konusuna baktığımızda onun üç kısımdan oluştuğunu göreceğiz. Birinci kısım, insanların genelinin yapmış olduğu tevbe. Bu günah ve masiyetlerden ötürü yapılır. İkinci kısım, Genel olarak yapılan tevbenin, daha üzerinde olan özel bir tevbedir. Bu da müstehap olanları terk etmekten dolayı yapılır. Üçüncü kısım. Bu en yüksek mertebedir ki, çok daha özeldir. Çok özel olan tevbe nedir? Masiyetlerden tevbe, müstehaplardan tevbe. Bundan daha ötesi neyden tevbe edilecek? Bu kısım kulun mübah olan fiillerden tevbe etmesi ve bütün amellerini hasenata çevirmesidir. Birisi şunu diyebilir, mübah olanlar haram değil. Neden tevbe edeyim? Aslında tevbe, sadece haram olan hususlara yapılmaz. Mübahlara dair yapılan tevbe, o mübahları sevaba ve hasenata çevirir. Aslında mübah olanlara Allah ruhsat vermiştir. Bunda hiçbir problem yoktur. Fakat kendisinde buna dair ilim bulunan kimse, bu ruhsat olan hususları dahi iyiliklere çevirebilir. Bu da Allah'ın katında, en yüksek makamdır. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Zümer Suresi 9. Ayet Mübahları hasenata çevirmenin yolu, aklı serin bir şekilde niyet etmektir. Başıboş gördüğün herhangi bir fiil, sadece kalpteki samimi bir niyetle ecre dönüşebilir. Örneğin, insanın yemek yemesi. Yemeği yerken namaza güç yetirebilmek için niyet edersen bu yemeği yemen senin için ecir olur. Başka bir örnek. İnsan saatlerce niyetsiz bir şekilde uyuyabiliyor ve dolayısıyla hiçbir ecirde alamıyor. Bu da 7-8 saatin ecirsiz bir şekilde insanın ömründen gitmesi demektir. Halbuki kişi Allah için çabalamaya, onu anmaya, onun yolunda mücadele verme gayesiyle uyuyup dinlense bu onun için ecir olur. Kardeşim işte bu, ebrar olanların ticaretidir. Çünkü onlar öyle zekidirler ki, niyetlerini topraktan altına dönüştürürler. Herkes maden yatağını bilebilir. Fakat ondan istifade eden sadece onu işlemesini bilendir. Şaşılacak olan durum şu ki, niyetin çok basit olması, hiç kimseyi yormamasıdır. Niyet ederken yorulan kimse biliyor musun? O halde niyet basittir. Fakat nice basit görünen şey, insanı helak etmeye yetmiştir. Niyet kalbe yönelik eylemlerin belki en basiti gözükebilir. Çünkü bedeni bir yorgunluğu asla yoktur. Fakat insanın kalbini bir ömür boyu muhasebe zindanına sokmasına da vesile olan şeydir. Selefin niyetlerinin ıslahına yönelik yıllar yıla mücadele ettiği ile ilgili haberler bunun en güzel şahididir. Allah'ın tevbemi kabul edip etmediğini nereden bileceğim? Aslında kişi tevbenin kabul olmaması ile ilgili endişeye kapılmamalıdır. ''Çünkü Allah subhanehu ve Teala Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder.'' buyurmaktadır. Maide Suresi 27. Ayet Allah'ın senden kabul etmesini istiyorsan, tevbeyi kabul etmeme korkusu içerisinde olman ve sürekli bundan Allah'a sığınman gerekir. Tevbenin kabul olmaması ile ilgili korkuya, sakınmaya devam etmen, kıyamet günü Allah'ın izniyle güzel bir netice alacağının bir işaretidir.'' Çünkü Allah subhanehu ve Teala, cennet ehli olan kimselerin kendi aralarındaki o güzel konuşmayı da aktarır. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu bundan önce ailemizin yanında bile korku içindeydik. Allah lütfedip bizi kavurucu azaptan korudu. Doğrusu bundan önce de ona yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgiyen ancak O'dur. Tur Suresi 25 ve 28. Ayetler Onların dünyadayken korku içerisinde olmaları, selameti ermelerine, kurtulmalarına vesile olmuştur. Çünkü korkan kimse, sürekli kendisini amellerin içerisinde bulur ve sürekli çaba gösterir. Fakat ümmetin müzmin hastalıklarından olan mütmainliğin, emniyetin içerisine dalan ve nefsine rahatlık aşılayan kimse eksikliklerini görmez. Onun üzerindeki bu durum, kıyamet gününe kadar devam eder kıyamet günü de beklemediği bir durumla karşılaşır ki, Allah bizleri bundan muhafaza etsin. Bir adam Hasan-ı Basri'ye rahmehullah gelir ve şöyle der. Ey Eba Said! Biz bir toplulukla dostluk içerisindeyiz. Onlar bizleri o kadar korkutuyorlar ki, kalplerimiz paramparça oluyor. O da şu cevabı verir. Rahata ulaşana kadar seni korkutan bir toplulukla dost olman, korkularla yüz yüze gelene kadar sana rahatlığı, emniyeti telkin eden bir toplulukla dost olmandan daha hayırlıdır. Kardeşim, kalbine tevbenin garantisini asla aşılama. Sen dünya kadar amel yapsan da, bunları vesile kılsan da, yine de böyle bir zanla kapılma. Ali bin Ebi Talibe radıyallahu anh bak, Allah bizi onunla beraber haşretsin. Bak ne diyor, Allah'ın benden bir iyiliği kabul ettiğini bilsem, bilmediğin bir şey bana ölümden daha sevimli olmazdı hem de bu sözleri cennet ehli olmasına rağmen söylüyor. Yine şöyle der, amele gösterdiğinizden daha çok amelin makbulüne özen gösterin. Allah'ın şu sözünü işitmediniz mi? Allah, ancak takva sahiplerinden kabul eder. Maide Suresi 27. Ayet Fadale bin Ubeyd rahimehullahsa şöyle demiştir, Eğer Allah'ın benden hardal tanesi ağırlığınca bir ameli kabul ettiğini bilsem, bu benim için dünya ve içindekilerden daha çok sevimlidir. Çünkü Allah şöyle buyurur. Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Maide Suresi 27. Ayet Malik bin Dinar Rahmehullah der ki, Allah'ın ameli kabul etmemesinden korkmak, amelden daha ağırdır. Bu ve benzeri örnekler çok fazladır. Yapmış olduğun tevbenin makbul olduğunun alameti, kulun tevbeden önceki haline kıyasla tevbe sonrası hayır üzeri olması, ilerlemesi ve bunun devam etmesidir. Bir günahtan tevbe ettiğinde arkasından iyilik işlemesi, önceden yapmadığı taatleri, ibadetleri ve iyilikleri yapmasıdır. Fakat bunu tevbe sonrasında yapmalıdır. İşte bu, tevbenin sağlıklı olduğunun alametlerindendir. Bu bahsettiklerim tevbe etmek istediğin zaman Allah ile arandaki yapacağın muamelelerden bazısıdır. Allah'tan tevbelerimizi kabul etmesini, günahlarımızı temizlemesini, katındaki derecemizi yükseltmesini, hiçbir gölgenin olmadığı o günde bizi arşının altındaki gölgede toplamasını isterim. Hitamım Misk. Seninle Mayıs 2012'den itibaren başladığımız ve 28 aydır devam eden güzel silsilemizi bu yazıyla son veriyorum alemlerin Rabbi olan, tek firar edeceğimiz sığınak olan Allah ile muamelenin türlerini acizane paylaşmaya çalıştım. Geriye sadece senin bunlarla amel edip etmeme tercihin kalmıştır. Dilersen amel eder, Allah ile muamelenin lezzetini tadar ve firdevslere varis olma yolunda bir adım atmış olursun. Dilersen önceki hayatında tasavvur ettiğin bir anlayışla yaşarsın. Fakat şunu bilmelisin ki iman edenlerin özelliklerinden birisi de sözü işitip en güzeline tabi olmaktır. Kurtuluş da nasihate kulak verip amel etmekten geçer. Onlar ki sözü dinlerler de en güzeline uyarlar. İşte bunlar Allah'ın kendilerini hidayete eriştirdiği kimselerdir. Ve işte bunlar akıl sahiplerinin kendileridir. Zümer Suresi 18. Ayet Allah subhanehu ve Teala bu emeli bizden kabul etsin ve canlarımızı da Müslüman olarak kalsın. Rabbim bana sen mülk verdin.